فبشر لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من الله ولا حول ولا قوه بالله لقد جاءت رسل ربنا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد بسم الله ولقد ارسلنا من الظلمات الى النور ve zekirhum bi ayyamillah ilahel la İbrahim ibrahim suresi İbrahim suresi 5. ayeti kerimesinde kaldık. Suresi İbrahim 5. ayet-i kerime buradan devam ediyoruz. Ve lakad ersenna andolsun muhakka ki ersenna gönderdik. Musa Musa aleyhisselamı Allah peygamber olarak gönderdiği bir ayetine. Ayetlerimiz mucizelerle. Allah celle celaluhu her peygambere bir mucize vermiştir ve peygamberler mucizeler gönder, göstermişlerdir ki Musa aleyhisselam'ın birçok mucizeleri bulunmaktadır. Bir ayetine En akhrij kıvmeke Kavmini çıkart minel zulumatı karanlıklardan ilen nur nura hidayete. O zamanki hidayet yolu Musa'nın ümmete gösterdiği Allah'ın yolu ve Tevrat'ın insanlara emir ve yasakları olmaktadır. Şimdi bu ayeti kerimede en ahric kavmeki kavmini dalaletten e, cehaletten ve yanlış yoldan, karanlıklardan hidayete götür diye izah edilebilir. Bir de tabi Musa Aleyhisselam'ın kavmi Firavun'un zulmünde insanların canlarını, mallarını alıyor, rızlarına tasallüt ediyor, ceberut'te bulunuyor. Oradaki karanlıklardan, cevru zulümden ile nur hidayete ve Mevla'nın nimetine götür. Tabi buradaki mana minaz zulümat denildiği zaman yani cihaletten dalaletten efendim Allah'a uymayan batıl yollardan idaet yolu Tevrat'a uyulması. Tevratın döneminde ona uyanlar cennete gittiler sonra İsa Aleyhisselam İncil İncile tabi olanlar cennete gittiler sonra Kur'an-ı Kerim bir fabrikadaki imalata benzer imalat olarak 20 sene evvel bir imalat yaptılar. Montajını yaptılar, imalat bitti. Daha o ölçülerde bir sipariş gelmiyor. Sonra 10 yıl evvel bir tane daha geldi. Onu da imalatı yapıldı, parası alındı, teslimatı yapıldı. Şimdi ise bir imalat daha üzerine çalışılıyor, teslim ediliyor, efendim alınıyor vesaire. Şimdi bu misal Allah Celle Celaluhu Tevrat'ı gönderdi, imalatı tamamlandı. Ona uyanlar cennete gitti. Sonra İncil, onun dönemi bitti. İşte bu evraklar ne olacak ya? Onlar hükmü bitti. İster aslı olsun, ister olmasın. Fark etmez. Tevrat'ın aslı da olsa birebir birebir orijinali de olsa ona uyulsa yine cennete götürmez. O imalat bitti misal. Allahımız Celle Celal en akhriqi ki kavmini min zulumatı dalaletten cehaletten ila nur ve zekirhum o ümmetine hatırlat. ذكرهم onlara hatırlat bir eyyamillah Allah'ın onlara mukadder kıldığı geçmişteki nimetleri mesela firavun onları zulmetmeye çalışıyordu Mevla Celle Celal yardımıyla denizler açıldı ve denizler açılınca karşıya geçtiler düşmanlardan kurtuldular Mevla onlara çölde mesela Tih vadisinde bulut bir gölge yaptı ve inzalihi aleyhimül menne ve selva. Mevla buldır cenneti helvalar gönderdi. Buna benzer Mevla birçok nimetlerini lütfetmiş oldu. Allahu Teala ve onlara hatırlat. Yani bildir ve eyyamillah geçmişteki günlerde Allah'ın yapmış olduğu ikramlar, nimetler, güzellikler. İnne fi Muhakkak bunda ayetler vardır. Li kulli sabarin. Son derece sabırlı olanlar şükür şükreden kavimler için. Sabrı bilmek lazım. Bu ayeti kerimenin zımninde ve zekkirhum hatırlat bir eyyamillah. geçmiş dönemdeki olayları hatırlat diyor. Yani tarihin kayıtlarında olan meseleler Allah'a ...celle celaluhu bize Bedir'de şöyle yardım etti... ...Uhud'da efendim düşman arkadan sardı... ...büyük zayiat verilecekti... ...tekrar sahabe toparlandı... ...Allah'ın yardımı geldi... ...sonra Hendek'te 21 gün savaş devam etti... ...o esnada neredeyse sahabe efendilerimiz bitap olacak... ...bir de kıtlık vardı... ...rüzgarlar esti... ...Mevla'nın yardımı geldi... ...işte bunları görmek lazım... Bir bakıyoruz işte Malazgirt'te Allah'ın yardımı geliyor. 30 bin kişiyle 150 bine galip gelmek mümkün değil. Mevla'nın ilahi yardımı geliyor. Sonra mesela 100 yıl sonra Miri'ye kefalon dediğimiz daha büyük. Bütün küffarı alim tekrar toparlanıyorlar. Artık bunların yürüyüşünü İslam'ın önünü keselim diye. Allah'ın bir yardımı geliyor. İşte Çanakkale meşhur ilahi yardımlar gelmesi gibi. Bunları görmek lazım. Allah'ın yardımını, ikramını görmek lazım. Mevla Celle Celaluhu e, tam böyle e, zalimin pençesine düşecekken Mevla seni kurtarıyor. Bunları görmek lazım. işte. ayet-i kerime diyor ki وَذَكِّرْهُمْ Hatırlat onlara <gülüyor> e, bildir bir eyyamillah. Eyyam gün demektir Allah'ın günleri. Yani geçmişte Allah neler yaptı. Burada Osmanlı şehzade yani padişah olacaklara Tarihi okuturlardı e, ve tarihte zalim nasıl diyor efendim Müslüman nasıl ona karşı tedbir alıyor? Çünkü zalimin zulmü, ihaneti, kadri e, adaletsizliği daimidir. Hiç bitir. Aynı yapıdadırlar. Yani zalimin, hainin, kafirin, dinsizin, medenisi olmaz. Yani öyle bir kelime kullansa da zehirin üzerindeki çikolataya benzer. Yaldızlı cümlelerle zehir Efendim bu çikolatadır demekle çikolata olmaz. Yani e, tarihteki kafirin gadirini iyi görmek gerekiyor. Ve zekirhum onlara hatırlat bir eyyamillah Allah'ın onların üzerinde deveran ettirdiği günler neler oldu başlarına ne geldi. Tam Firavun sizi yok edecekti denizin önüne geldiniz. Allah denizi açmadı mı? Karşıki tarafta Tih Vadisi'nde çölde kaldınız çölde yaşamak mümkün değil Allah gölgeyi bulu, bulut yapma bulutu yani size gölge yapmadı mı bulutlar geldi gölge oldu ve insanın yaşayacağı bir ortam e, çölde yiyecek yok Mevla sular akıttı orada. Efendim onlara nimetler verdi. O, o döneme ait idi ama günümüzle de alakalı birçok şeyler sayılabilir. Başlıklar halinde izah ettiğimiz gibi inne fi zalike işte bunlarda ayet. Büyük ibretler var. Li kulli sabarin sabırlı şekur şükreden kavimler için buyuruluyor burada. İşte burada bir ayadihi e, e, yani ve niamihi aleyhim. Yani Allah'ın nimetleri fi ihraji iyyahum min asfir'aun firavun'un esaretindeydiler ve kahri onun ceberutundaydılar ve zulmünde ve onun baskısındaydılar ve inceahi iyyahum onları kurtardı min aduvihim düşmanından o falqi lehumul bahr denizler açıldı ve tazlihim iyyahum bil işte ar arz ettiğimiz gibi bulut gölge yaptı çölde rahat ettiler Allah bıldırcın etlerini helvaları gönderdi ilah gayri rizalik minen ni'am bu nimetler yani biz de bunları düşüneceğiz Allah'ın yardımları geldi, kurtuluş savaşları yapıldı Daha evvelden işte 19 Haçlı Savaşı ilahi yardımlar geldi Yoksa İslam ümmetlerinin kökünü kazıyacaklardı Allah'ın Celle celen lütuflarını bunları görmek lazım, şükretmek lazım diye Resulullah Efendimiz diyor ki müminin bütün işleri güzeldir Veleyse liyahadin bu hiç kimse için değildir, sadece Müslüman için. Müslümanın her işi güzeldir. La yaqdillahu lehu Allah neyi hükmetse Müslüman için hep hayırlıdır. İnne sabatu darra sabr Çünkü insan iki tane durumu vardır. Başına sıkıntı gelir, başına nimet gelir. Başka bir şey yok ki zaten. Ya sıkıntı gelir, ya nimet gelir. Başına sıkıntı ve musibet gelir sabreder. Sonuç hayırlı olur. وَنَسَابَتُ سَرَّا ve فَكَانَ خَيْرًا Başına nimet gelir, şükreder. O da hayırlı olur. Mevla mal verdi, onu infak etti. Sıhhat verdi, Allah yolunda kullandı. Gençlikte sıhhati var. Şöhreti var, İnsanları Allah'a davet etti. Yüz bin kişiye hitap ediyorsa, kime hitap ediyorsa. Yetkisi var, İnsanları Allah'a kulluğa götürüyor. Ne Hangi nimete sahip oldu? Başına sıkıntı, musibet geldi, sabır. İbrahim Suresi 6. ayet. Ve iz kâle Musa, Musa aleyhisselam yıkavm dedi ki, Üzkürû ni'metallâhi aleyküm. Allah'ın sizlere verdiği nimetleri düşünün ya. Yani Allah size bunca nimet vermiş. ya Bir insan düşünecek, efendim sağlığın var, gözün görüyor, kulağın işitiyor, evin barkın yuvan. Allah nimet vermiş bu kadar. Bunları düşün. Ey üzkürû ni'metallâhi aleyküm. İz encakum Allah sizi kurtardı, min âli fir'aun. Fir'aun ve adamlarından, yesûmûnekum size su el azab. ...çok kötü azaplar tattırıyor... ...canınızı alıyor, malınızı alıyor... ...kendi ferahine... ...sistemi firavunluk... ...o batıl yapı... ...ayakta dursun diye... ...90 binden .000 fazla çocuk öldürdü... ...benim firavunluğum... E, ...gücüm elden gitmesin... ...diye... E, ...mesela komünizm kuruluyor... ...efendim işte 20 milyon... ...30 milyon, 50 milyon insan öldürülüyor... ...o küfür sistemini... ...devam ettirmek için... Aynı mantıkla gidiliyor. Yani bir bakıyorsunuz bir başka sistem MAO kuruluyor. Öyle bir başka yerde bir şey kuruluyor. Milyonlar öldürülüyor vesaire. Aleyhisselatü ve senefesine Mekke'yi fethediyor. İslam devleti kuruluyor. Bir kişi öldürülmüyor. Öldürülen yok. Fatih Sultan İstanbul'u alıyor. İstanbul'da bir kişi öldürülmüyor. Öldürmek yok. Öldürerek... Değil, Adaletle efendim bin, bin yıl bu topraklarda İslam ahkamı devam et. İslam ahkamı kaldırılıyor. Kaldırıldıktan sonraki getirilen yapıda binlerce insan idam ediliyor vesaire bir şeyler yapılıyor. Yani olaya baktığımız zaman ahkamı din insanları ikna ederek yaşatarak yani ...yanlış da olsa onu düzeltmeye çalışıyor. İskâle Musa'li kavmihil. Üzkürün Allah aleyküm. Allah'ın nimetini hatırlayın. Encaakum sizi kurtardı min âli firavun. Kur'an'ı kim? Hikaye anlatmaz. Burada bir meseleyi anlatır. Yani kötü olanlar... ...kendilerini ayakta tutmak için... ...İbrahim Aleyhisselam'ı yakın bunu, atın bunu, ateşe atın. Hemen mantık bu. Hemen öldürmek mantığı. Kendisi öldürüyor. Efendim... Ondan sonra da e, adaleti tesis ettiğim için öldürdüm Afganlıyı diyor, öldürdüm Orta Doğu'yu diyor, öldürdüm bunu diyor Afrikalıyı diyor. Zalim oluyor tabii e, tarih boyunca böyle işte Firavun'da niye öldürüyorsun? Burada düzeni sağlamak için diyor vesaire kendine göre bir cümle kullanıyor. Zalim olarak Allah'ın zoruna o şekilde gidiyor. يَسُومُونَكُمْ سُوَ Yüzebihun ebnaakum erkek çocuklarınızı öldürüyor ve yestehyun sabrakur nisaakum kız çocuklarını. Ve fi İşte işte bu sizin için belaun bir imtihan min rabbikum azim. Evet büyük bir imtihandır buyuruyor Allah. Yedinci ayet Ve iz teazzene. Ve iz teazzene rabbukum Rabbimiz buyuruyor ki lein şekertum eğer şükrederseniz yani Mevla sana servet verdi mal verdi Hayır hasenatını yapıyor Allah'ım sana şükürler Verdin bu kadar nimet Zekatımı zekat nedir Yatsı amazının farzına benzer zekat Yüzde iki buçuk evvelinde sünnet var sonunda sünnet var ondan sonra vitir var ondan sonra e, zikir var dualar tesbihatlar var Sadakalar Yani sadece zekatı veririm Olmaz onun evveli ahirinde Bir sürü Ramazan geliyor Teravihler kılıyoruz bakın sadece farz namazları değil Zekatı da farz gibi düşünün Onun sadakalarını artık Allah'ım sen bana ev verdin Araba ver imkanım var sağlığım var Artacak param da var Yani 1 lira da verebilirim 50 lira da verebilirim Yani ne kadar verebiliyorsa kişi kişiye Malından ilminden efendim, Sıhhatinden Gençsin sağlıklısın imkanın var O zaman ibadeti arttır Sağlığın efendim, el vermediği zaman yapamayacaksın. Servetin var, şükret. İlmin var, şükret. Sağlığın var, şükret. Sı sıhhatin var, şükret. Efendim, edebin, ahlakın, yetkin var. Allah'ım sana şükürler olsun. E, adaleti tesis et e, gibi. Eğer şükredersen Allah arttırır. Ancak bunun şükrünü ifade etmezsen Mevla alır. Bununla alakalı şöyle bir kısa anlatılır. Şai Aleyhisselam'ın döneminde bir e, melik vardı. E, bu e, sudaka diye. O kişi e, Şai e, itaat etti. Dediğini yaptı. Yaptığı yanlışlardan tövbe etti. Pişman oldu, nadim oldu. Ve e, onlara efendim e, Senharib diye bir e, zalim bir komutanlar vardı. Bunlar e, saldırdılar. Yani e, o bahsettiğimiz e, Şai Aleyhisselam'ın dönemindeki o halka saldırdılar. Ama ancak bu bahsettiklerimiz sudaka vesaire bu melik e, tövbe etti, pişman oldu. E, Allah Celle Celle'ye verdiği nimetlere şükretti. Peygamberin sözünü dinledi. Mevla'ya münacat etti. Ona saldıran o 600 bin kişilik o senharib dediğimiz bu ordular ve komutanları Mevlana onlara bir bela verdi, 600 bin kişiyle helak olup gitti ve bu helak içerisinde efendim birkaç kişi kurtuldu. Kaderi ilahi, o kurtulanların arasında da buhtun Nasar da vardı. Cilve yani kaderi ilahi bir acayip. Şimdi daha sonra Ermiyah Aleyhisselam, Ermiyah, Ermiyah Aleyhisselam, efendim kavmine dedi ki bak Allah size büyük belalar gönderecek. Yani ordular gelecek sizin e, Rabbimiz Celle Celaluhu'nun belası azabı geliyor dedi. Onlar da tadımızı kaçırıyorsun sen ne biçim konuşuyorsun diye Ermiye Aleyhisselam'ı kalktılar hapse attılar. Hapse attılar ve Buhdun Nassar dediğimiz e, fecasu hilale diyar İsra suresinde ayetlerde bu sefer geldi ve o bölgedeki bulunan bütün kavmi kılıçtan geçirdi. 60 binden fazla eli silah tutan bütün erkekleri öldürdü. Kadın, çoluk, çocuğa dokunmadı. Çok enteresan. Buhtun, Nassar. Herkesi öldürdü. Yani eli silah tutan erkekleri öldürdü. Kadın, çoluk, çocuğa dokunmadı. Yaşlılara da dokunmadı. Onlarla hatta hastalarla da ilgilendi. Efendim, çocukları topladı. Kendi memleketine götürdü. Onları efendim yetiştirdi. Ermiye aleyhisselama baktı ki hapiste dedi sen niye hapistesin tanımadı tabi onu e, zalim bir adam Bu, buhtun nasar iyi birisi değil ancak böyle bir yol izledi zalim ama kuralı var. E, kadınları öldürmüyor yani şu andaki zalimlere bakıyoruz kadın çoluk çocuk öldürüyorlar tarihteki zalimlerin bari bir kuralı var. Bakıyoruz adam mesela eli silah tutanı kendisine karşı çıkanı öldürüyor. Kadınları çocukları yaşlıları hastalarla ilgileniyor. Hapistekileri çıkartıyor. Ermiye aleyhisselama diyor e, seni kim attı buraya halkım attı. Duymuş peygamber olduğunu e, ondan sonra e, Ermiye aleyhisselam sen bunlara demedin mi başınıza bela gelecek dedim. E, dediğin halde senin gibi bir peygamberi dinlemediler bunlar öyle mi? O zaman başlarına gelenleri hak etmişler bunlar. E, dedi ki sen ne istiyorsun? İstersen benim yanımda kal dedi. İstersen efendim, seni serbest bırakayım burada kal dedi. Ondan sonra e, Ermiye aleyhisselam da dedi ki beni serbest bırak burada kalayım dedi. O bölgede kaldı vesaire. Böyle bir e, meseleler oldu. Yani birisi şükrediyor e, Allah'a sığınıyor Mevla düşmanlarını kahrediyor. Öbür taraftaki peygamber sözünü dinlemiyorlar, nankörlük ediyorlar. Mevla o kavmi helak ediyor. Salih Aleyhisselam yapmayın bu putlara tapmayın dedi. E, milyonlarca insanlar helak oldu. Salih Aleyhisselam efendim birkaç kişiyle o kavim o topraklardan ayrıldı ve o milyonlar helak oldular. Tarihte bunlar var. Le'in şekertum şükrederseniz Allah'ın verdiği malı, Allah'ın verdiği ilmi. Yani Allah Celle Celaluhu'nun Hunur edi sağlığı yetkiyi imkanı otoriteyi veya da senin elinde bir adalet mührü var veya bir efendin vali kaymakam ne yetki var onu hakka kullanmak lazım kullandıkça mevle arttırır dünyada da ahirette de şanın yücelir. ancak ve elein kefertum eğer ki yapar nankörlük ederseniz Allah'ın verdiği nimetlere Efendim setre derseniz, inkar ederseniz, onları örterseniz, gizlerseniz, Allah vermiş, Allah'tan bilmiyor, kendinden biliyor. Ben yaptım, ben kazandım. Benim yetkim ankörlük yaparsanız, inna azabi benim azabım leşedid. Çok şiddetlidir buyuruyor. Veren Allah alır. Vermeyi bilen Allah alır. Allah dileseydi dünyayı elli kat daha büyük yaratırdı. İnsanlara daha çok güçler verebilirdi. Cin dediğimiz bir saniyede dünyayı dolaşıyor. Allah insanlara da böyle bir tasarruflar verebilirdi. Mülkün sahibi Allah'tır. Allah dilediğini yapar. Ha. Şimdi demek ki bu işin bütün sırrı bu. Bir insan Allah'a kulluğa devam ederse Allah Celle Celaluhu'nun verdiği İslam nimetini yaşar, ilmi efendim ilminin hakikatini ortaya koyar, ketmetmezse Resulullah Efendimiz bir insan bildiği Allah'ın cellecen Celle ahkamını ketmeder, gizlerse El cemehullahu bilcem yani Allah'ına cehennemin gemlerini diyor ağzına licam kelimesi onu ağzına gemler diyor. Onun için hakkı söyleyecek, doğruyu ortaya koyacak. Bizim yapacağımız tek iş bu. Yani günümüzdeki ilimle meşgul olanlara bir din kardeşi olarak şunu söylerim. Yapacağımız iş Allah bize kullarım sizin bu hususta fikriniz nedir diye sormuyor. Namazı kılın diyor. Sabah namazı iki rekat farzı sünnet ile dört güneş doğana kadar orucunu tut zekatını ver hacca git. Örtün, efendim faiz yeme, zina etme, içki içme. Yani Mevla bize sormuyor ki kulun bu hususta ne düşünüyorsunuz? Din aslı ortadadır. Bu kadar tartışmalar şunlar, gerek yok buna. Bize emanet edilen bu güzel dini asli haliyle konuşmaktır. Anne babamıza hürmet edeceğiz. Dinimize, vatanımıza, mukaddesatımıza sahip çıkacağız. Kimsenin canına, malına, ırzına tasallut, ceberut edilmeyecek. Hepsinin özeti nedir? Allah bizi niye yarattı? Karşımızdaki için yaşayalım diye. Karşımızda en başta anne babamız var. Akrabalarımız var. Efendim komşular, çevreler var. Ya Resulullah Efendimiz deprem bile olsa, kıyamet depremi elindeki ağacı dik diyor. Yaşat. Hayat vermeye şükret. Allah'ın verdiği nimeti yaşat. Efendim onlara ne şu nema buldur. Arttırırım diyor. Nankörlük yaparsan alırım diyor Allah. Adam fabrikaları var hiç Allah'a boyun eğmiyor namaz kılmıyor işçisine namaz kıldırmıyor zekatını vermiyor zannediyor ki ben Allah'ın has kuluyum sonra her şey ters gidiyor iflas ediyor sonra gidiyor efendim işlerimiz ters döndü bize dua et varken ne hayrın vardı yine de dua ederiz ama varken ne hayrın vardı. Yani etrafına da hayrin yoktu Çalıştırdın adama namaz kıldırmadın Efendim hakkını doğru dürüst vermedin Zekatın adresini bilmiyorsun Efendim bir tane ya yetime sahip çıkmamışsın Varken ne faydan oldu ki Yani Allah senden alınca üzüleceğiz Tabii Mevla lütfuyla herkese Muamele eylesin Lütfuyla ikram eylesin Amenna. Biz genel dua ederiz Allah nimetini daim eylesin Lütfunu daim eylesin Ama şükretmek lazım Nankör Nankörlük kötü bir şeydir İn nadab buyurdu nan körü olanlara benim azabım şiddetlidir. Sekizinci ayet ve Kale Musa. İn tekfuru eğer onlar kafirlik yapacak olurlarsa, İn tekfuru entum ve menfil art. Cemiyat ve İn Allah la ganiun, la hamid ve Kâle Musa. Musa Resem dedi ki İn tekfuru entum ve fil art. Eğer siz kafirlik yapacak olursanız siz ve yeryüzündekilerin tamamı fark etmez. Yani siz kafirlik yapacaksınız. Yeryüzündekilerin hepsi gâvur olacak. Feinnallahu <gülüyor> ellaganiyün. El bu tekit var. Feinne isim cümlesi muhakkak. Feinnallahu ellagiyul hamid muhakkak. Allah kesinlikle elbette gani zengindir, hamid hamdullah müstahak olan odur. Yani siz ve yeryüzündekilerin tamamı kafir olacaksınız İnkar edeceksiniz Edin Siz bilirsiniz Allah zengindir Allah muhtaç değil ki Levenne evvelekum ve ahirekum ve insekum ve cinnekum Sizin evveli ahir insü ciniz Levkane efcere kalbi racilin vahidin minkum Hepiniz en kötü kalpli Efendim Ebu Cehil gibi Firavun gibi kafir olsanız Allah buyuruyor ki Benim mülkümde hiçbir şey azalmaz Tarihte görüyoruz. Nuhaley selamın kavmi milyon milyon insanlar var. Yeryüzü dolmuş, taşmış. Nuhaley selam ne olur gemiye binin diyor. 80 kişi bindi. Evde geriye kalan artık kaç yüz milyon milyonlarca insan. Ne oldu? Boğuldu. Yani bir yer yüzü gavur oldu. E oğul. E gavur oldu diye Allah nezar Mevlata bir tufan gönderdi. Efendim temizlik. Elbise kirlenince atıyor makine. Temizliyor Mevlata da dünyayı kirleten Putperes olanları, inkar edenleri, nankör olanları, yedi bin kez dünyayı mevla bu şekilde temizledi. Ondan sonra da kullanma tarihi bitince de kıyamet kopacak mevla topluca kaldıracak. Adam zıplıyor diyor ki ben istediğimi yaparım. İstenilen yerde değilsin ki, istenilen yerde değiliz. Evet, inna abdelle yūhramur <gülüyor> rızkı bizden bir musibuhi. Kişi başına gelen musibetinden, yani günahından dolayı rızıktan mahrum olur. Rızıktan mahrum olur. Efendim demek ki günahlar Mevla'nın verdiği rızkı engeller diyor. Evet. Burada az önce okuduğumuz bu riyaz Salihin. Riyazu Salihin'de bir eser vardır. İmam Nebevi'nin muazzam bir eserdir. Her evde olsun. riyaz Salihin'in 111. hadisi şerifindedir. Orada madde madde gider. Onun bir bölümü burada. Ya ibadile ve nevelekum ve ahirekum ve cindekum. Kanu Allah etkâ kalbi birer jinlün waheediminkum, ma azade zâl kafî mulki şeyaat. Ya ibadî, ey kullarım, la venna vele kum vâkhir kumâyse Evvel aakhir in kalbi birer jinlün waheediminkum. En muttakî, ﷺ gibi hazîtî Muhammed gibi sâbu olsanız, ma azade zâl mulki Benim bir şey az çoğalmaz, bir şey çoğalmaz. Ya ibadî, la venna vele kum vâkhir kalbi Ey insanoğlu evvel ahir insucinin evvel ve ahir diyor gelecek geçmiş insanlar ve cinler ne varsa hepiniz en kötü olsanız böyle bir inkar durumunda bagi durumunda kafir durumunda olsanız Manaka kese zahlike bir mülkü benim mülkümde bir şey azalmaz azalmaz Mevla hepsini bir anda silip süpürüyor toz toprak ediyor Mevla La <gülüyor> ve hepiniz bir yerde otursanız, fesâde el külü <gülüyor> Benden istiyorsunuz, ne istiyorsanız da versem külü <gülüyor> mesele. Benim mülkümde yine bir şey azalmaz, illa <gülüyor> kema. yani bir iğneyi denize daldırsanız. İğne diyor burada ya efendim iğne denize daldırsanız denizden iğne ne alabilir ya avuç desek bir şey anlayacağız. İğne diyor yani Allah burada sonsuz gücünü gösteriyor. kullarım siz benim mümkünde ne yapabilirsiniz ya etrafı çevrilmiş kaçmak mümkün değil etrafı efendim atmosferle çevrilmiş dışına çıkamıyorsun nefes alamıyorsun. Fesbuhuanallahi <Sessizlik> Teala elganiyul hamid. İşte Allah çok zengindir. Hamd onu ona mahsustur. İnsanoğlu haddini bilmeli. Ama bakıyorsunuz o kibir, o gurur. Evvelki kavimler puta taparlardı. Resulam üzerine ümmetim puta tapmayacak. Evet bu dönem puta tapma dönemi değil. Ancak nefse tapma dönemindeyiz. İnsanlar malıyla kibir yapıyorlar. Yani ben yani burada görülen günümüzün insanlarının en çok e, ihvaya düştüğü nokta ilim, bilginin verdiği kibir ve gurur ile benim bilgim var gibi kendisini çok bilgili zannediyor, Allah'ı küçük görüyor, tahkir ediyor ve kendisindeki o kibir daha belki puta tapanlar Allah'a boyun eğmiyor. Günümüzde de ilmin verdiği kibir ile Allah'a boyun eğmiyor. وَفَرَا اِتَ مَنِ اتَّخَزَةَ اِلَاهُ Arzu ve isteğini ilah edinen kişinin ilahı nefsidir diyor. Ayet net olarak bildiriliyor. İbrahim Suresi 9 اَلَمْ يَئْتِكُمْ Gelmedi mi? نَبَعُوا الَّذ۪ينَ مِنْ Sizden evvelkilerin haberi kavmi Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve ad ad kavmi Hud aleyhisselam ve Semud Semud kavmi Salih aleyhisselam vallazina min ve onlardan sonra gelen kavimler. Şimdi bunların tefsirleri geçti daha belki e, bölümlerde uzun uzun konuştuk bunları. La muhum o kavimleri la ya'lemu bilmez onları. Burada onlardan sonra kavimler neler onlar? Orada kesiliyor. Yani orada boşluklar oluşuyor. İbrahim Aleyhisselam'a kadar orada boşluklar görülüyor. Salih Aleyhisselam'a geliyoruz. Salih Aleyhisselam'dan sonraki dönem. Yani orada binlerce seneler görülüyor. Yani oradaki kendi aralarında da 1500 sene, 1700 seneler var. Fakat o yıllarda 1500 sene, 2000 sene, 2000 seneye neler sığar? Yani Mevla Teala la ya'lemuhun bilmez illallah. Onların kavimlerin hallerini ancak Allah bilir. Onun için bir insanın kendi soy şeceresini böyle net olarak tarif etmesi, izah etmesi mümkün değil. Çünkü kavimlerde kopukluk var. Yani e, buradaki peygamberlerin de kimisi bize kıssa edilmiştir. Kimisi de Mevla Teala lem, lem neksus e, aleyh sana kıssa etmedik. Yani kıssa edilme, bildirilmedi bize. İşte e, burada da gördüğümüz kadarıyla bilemediğimiz ve yaşayan, var olan kavimler var. Ne bu? La ya'lemuhum onları bilmez illallah ancak Allah bilir. Tarihi kayıtlarda yok Kur'an'da bildirmemiş boşluklar var. Mesela insanlar diyorlar ki yazıtları bulduk işte Milattan evvel 4000 döneminde Sümerler, Hititler işte şu dönemlerde ilk yazı o zaman bulundu. Bunu iddia ediyor diyor ki yazı o tarihte bulundu diyor Mevla Teala buyuruyor ki sizin bildikleriniz var bilemedikleriniz var Bir defa yazının bulunuşunu konuşacak olursak ilk insan Adem Aleyhisselam'a Ve ademe Allah Adem Aleyhisselam'a bütün ilimleri öğretti Allahu Teala Adem Aleyhisselam'a da kitap verdi Suhuf dediğimiz kitap içerisinde bütün meseleler helaller haramlar hepsi var Yapılması gerekenler var Orada yazı var Orada okunuyor İlk yazının bulunuşu diye bana tarihi belge getiriyor. Bunların hepsini at çöpe gitsin. Çünkü her şeyi yaratan Allah'tır. Allah er la hum illallah ancak Allah bilir. Ha sen bir bulgu bulursun. Bakarsın böyle bir şey buldum diye. E, işi başa almak lazım. Allah nasıl buyuruyor? İşi buradan başlatıyor. İnsanlığın başlangıcı peygamberle başlıyor. İlimle başlıyor. Kitapla başlıyor. Yazıyla başlıyor. E şimdi tarihi bulguların olabilir ama o tarihi bulgular Allah'ın dediğine uymuyorsa reddedilir. İşte günümüzün putperestliği burada başlıyor. Onu anlatmaya çalıştık. Benim bilgim diyor daha iyiyim ben diyor. Yani benim putum daha iyi bir put demeye getiriyor. Artık o kadar da ayrıntıya girmeyelim. Ancak bunları konuşulması mühim çünkü ayetler ortada. Yani Mevla buyuruyor ki benim size bildirdiklerim var. Allah'tan başkasının bilemediği kavimler var. Yaşayan insanlar var. Caethum onlara rusuluhum peygamberler geldi. Bilbeyinat mucizeler getirdiler. Feradduu eydiyuhum ellerini kapattılar. Efendim ellerini ağızlarına veya ısırdılar veya kapattılar böyle. Adam cevap vermek istemiyor veya peygamberin ağzını kapatıyorsunuz. Konuşma bunları falan. Fe çevirdiler eydiyehum ellerini fi efvahim ağızlarına ve kalu dediler inna keferna bima ursiltum bihi gönderildiğiniz o efendim İslam'ı biz inkar ediyoruz dediler kim bunlar anlatılanlar değil anlatılmayan kavimler de aynı şekilde inkar ettiler demek ki onlar da böyle çok iyi bir kavimler değil tarihe bakıyoruz inkarcılar hep çok olmuşlar yani milyon kere milyon efendim yaşayan insanlar Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gemiye binen seksen kişi. Alafı, Erba-ı Alafı Elf diyor yani dört milyon rakamlar veriliyor. Salih Aleyhisselam'ın kavmi Salih Aleyhisselam'a inanan doksan kişi. Milyonlarca insan Lut Aleyhisselam'ın kavmi efendim Lut Aleyhisselam'a iman eden on iki kişi. Olay ortada. Yani hep çoğunluk böyle herkes böyle mi? Ben bilmem onu. Yani tarihe baktığımız zaman... Çoğu inkar ediyor. Kalu <gâlu> inna keferna. Kalu <gâlu> kelimesi. Hepsi. Yani der, neredeyse iman eden görülmüyor yani. Tarihte böyle. Kıyamet günü mahşer alanında Mevla Teala ve Kadesi Hazretleri kalkın cennete girin denildiği zaman siyah öküzün üstündeki beyaz tüy kadar Müslümanların sayısı olacak diyor. E bu işin şakası mı var? Baktığınız zaman e, genele bu, olay bunu gösteriyor. Ayetler açıkça söylüyor. Onun için biz... Millet ne der demeyelim. Hak Allah ne istiyor ne der ona bakalım. Vakalu inna keferna inkar ettik bima ursiltum bihi. Gönderildiğiniz o davadaki peygamberliğinizi, İslam'ınızı inkar ediyoruz dediler. Ve inna lefi şekkin. Bir şüphe içerisindeyiz mimma ted'unana ileyhi. Davet ettin bu yola da müriyip şüpheler içerisindeyiz. Yani acaba sizin dediğiniz doğru mu vesaire diye. Aynı şeyleri görüyoruz. Kur'an'ın hükmü günümüze çağımıza uygun mu vesaire İnkarının yapısı aynı Vekalet 10. ayeti geldik Rusuluhum peygamberleri de Onlara şekkun. Allah hususunda mı şüphe ediyorsunuz Dünya tarihinde Allah'ın inkar edildiği bir dönem yoktur Yani herkes Allah'ı kabul eder Dünya tarihini okuyoruz burada Adem aleyhisselam dönemini anlattı Nuh aleyhisselam, Salih aleyhisselam Bilemediğimiz kavimleri de Mevla Teala bize Onların da çoğu inkar ederdi Anladık bunu e O zamanki bilemediğimiz kavimleri Allah bize tanıtıyor O tanıyamadığınız isimlerini zikretmediğimiz Peygamberlerini zikretmediğimiz o kavimlere Peygamberler dedi ki şekkun. Allah hakkında şüphe mi ediyorsunuz? Yeryüzündeki bütün küffar ve aleme soralım. Allah'ı bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Amerika, Avrupası Allah'ı tanımıyor mu? Tanıyor. Tanıyor ama dediğini yapmıyor. E <gülüyor> fillâ-i Allah hakkında şüphe mi ediyorsunuz? fâtır ı vaatibal vel ard. Gökleri yaratan, yeri yaratan. Yed'ûkûm. <gülüyor> Allah sizi davet ediyor. Li-yâufirelekûm. <gülüyor> sizi affetmek için. Min <gülüyor> zunûbükûm günahlarınızı. Ve <gülüyor> yu'akhirekûm. Allah size mühlet veriyor. İlâ ecelin müsemmâ. Size tayin ettiği bir müddetiniz var Devletlerin de müddeti vardır. Bütün kavimlerin de müddetleri vardır vesaire. Evvelki dönemlerdeki kavimlere Mevla mühlet verirdi. Kendisini tanımayanları Mevla siler süpürürdü. Yani yok ederdi tekrar. Yani eskiyen gömlek misali düşünelim. Bir daha yeni gömlek bir daha bir daha bir daha. Şimdi bir gömlek daha giyiyoruz yıkanıyor vesaire. En sonunda iş bitecek. ليافر لكم من ذنوبكم فيأخركم مبلغ مهلت فيقول إجلال من السماء قالوا إن أنتم إلا بشر مسلمونا siz de bizim gibi bir insansınız heyhanberlere diyor rasulallahımız da aynısını söylüyor ben de insanım diyor zaten onlar da onu söylüyorlar güya diyorlar ki e sen de bizim gibi bir insansın insan zaten misluna turi dunah antu suduna amma kani yabuda abaauna net bir ifade hiç bu sözün çığı değişmemiş. Dünyanın başlangıcındaki insanlar, inkarcılar ne diyorlar? Türediğini istiyorsunuz, entesuddüğünü çevirmek istiyorsunuz. Ama kane ya budu abaaunu, atalarımız, atalarımızın gittiği yani bu yoldan mı vazgeçeceğiz biz? Yani bu yolu bırakacağız, Allah'ın dediğini yapacağız, senin dediğini yapacağız, İslam'ın dediğini yapacağız. Bu çağda mı 5000 sene evvel? Bu çağda mı 6000 yıl evvel? Bu çağda mı 4000 sene evvel? Aynı sözler. Yani ey peygamber sen de bizim gibi bir insansın. Yani biz bu yoldan döneceğiz ve senin dediğini yapacağız. Efendim bu şekilde bir yol tutturacağız öyle mi diyorsun yani? Buna mı uyalım yani? Çok hor görüyorlar, hakir görüyorlar. Şimdi de aynı. İslam'ın hükümlerini çok basit görüyorlar. Hor görüyorlar. Kendilerini dev görüyorlar. Aydın görüyor, münevver görüyor. Fe abi sultanı sultanimü O zaman bize bir apaçık deliller gelsin. Yani azap mı gelecek, Mevla gökleri mi yere indirecek, ne isterecek? Kur'an-ı Kerim'de e, e, O küffar o alemi Allah bize böyle diyor. Onlar azabı acele isterler. Ebu Cehil diyor ki Allah'ım diyor ben hak isem Muhammed helak olsun diyor. Muhammed hak ise ben helak olayım diyor. Adam iman etmek istemiyor. küffar o alemin de ruh yapıları aynı. Yani o zaman bize bir bela getir o zaman demiyor ki ya sen peygambersin biz gerçeği göremiyorsak Allah bize gerçeği göstersin demiyor adam iman etmek istemiyor. Müslüman olmamak için gelsin o zaman azap öleceksek ölelim ama ben bir yoldan vazgeçmem diyor. Buradan anlaşılan bu küffar-ı alem kaya gibidir taş gibidir istediği kadar üzerine güzel yağmurlar çisil, çisil yağmur yağsın üzerine buğday ek taşlarda buğday olmaz. Yani onlardan da Allah sevgisi çıkmıyor, insanlık çıkmıyor. Bebeği öldürüyor, çocuğu öldürüyor, insanlığı yok ediyor. Milletin malını çalıyor, hırsızlık yapıyor, sömürüyor. Tarih hep böyle gelmiş. Bu şekilde olmuş. bir sultanin mubin. Kaletlahum rusuluhum. Onlara peygamberleri dedi ki: "İnnahnu illa beşerun Biz ancak sizin gibi insanız. Aksini söylemiyoruz ki" Diyorlar peygamberler <gülüyor> Allah kullarından dilediğine seçiyor ona kendi hükümlerini bildiriyor Yani bu ordu komutanı düşünelim 500 bin asker var bir tanesi de bölük komutanı Ordu komutanı bölük komutanına talimat gönderiyor her bir askere değil Efendi o bin tane asker operasyona gidecek veya adamın fabrikaları var 10 tane 50 tane bir tanesinin müdürü var müdüre talimat gönderiyor on bin tane oradaki işçiye şunlar yapılacak diye misal Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allah alemlerin Rabbidir Burada bir kişiye Mevla peygambere diyor ki yerlerin göklerin sahibi benim bu kainat ve bunun gibi alemler var diyor Allah Alemleri yarattım ben diyor e buradakiler şunu yapacaklar diyor e burada laf dinleyenler kurtuluyor dinlemeyenler benim istediğimi yaparım fabrikada istediğini yaparsan patron der ki bu ne yapıyor dolanıp duruyor burada başıboş adam atarlar onu dışarı onu efendim başıboş dolaşanı da atarlar cennetten dışarı olay meselenin özü bu. Burada galet rusulüm innahnu illa beşerun zaten bir aynısını söylüyor Biz de sizin gibi insanız ve Allah Allah yemin o yaşa dilediğine nimet verir min ibadet kullarından Allah bize nimet verdi bizi peygamber seçti. O makan eleneti yokum bir sultanın bizim size bir delil getirmemiz mucizeler göstermemiz böyle efendim yerlereden göklerden bir şeyler yapmamız bizim elimizde değil. İlla bir iznille Allah izin verirse mucize olur Allah izin verirse mucizeler gerçekleş. Yoksa toplanın bakalım ey millet ben peygamberim size mucize göstereceğim. Böyle değil mesele işte Peygamberlere açık açık söylüyor ben de sizin gibi bir insanım Allah bana ediyor ben size öyle durup dururken istediğim zaman mucize gösteremem Allah izin verirse bunlar olur Resulullah Efendimiz'e safa tepesi altın olabilir mi Resulullah Efendimiz dua etmek istedi Mevla Teala buyurdu ki ben her şeye kadirim safa tepesi de altın olur dağları da açar genişletirim ancak ben bir mucize gönderdiğimde eğer o insanlar inkar ederler kabul etmezlerse bildikleri halde özlerinde beni biliyorlar onlar. Benim yapacağımı da biliyorlar. Ee, inkar ederlerse onların kökünü silerim. Evvelki kavimler inkar ettiler, kaldırdım bu kavim kıyamete kadar kalacağı için kökleri kazılka. İnanan inansın, inanmayan kendisi bilir. Efendim, efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a böyle ikazlar, izahatlar geldi Allah tarafından. Ve ma kanelena en bir sultanin. Allah tarafından size bir mucize getirmemiz bizim elimizde değil, illa bir izdillah. Allah izin verirse Ala Allah'a Allah'a fel tevekkelir mümin müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve 12. ayeti kerime bununla konuyu bitirelim. Ve me'alena elleane tevekkel ala Allah'ı. Bize ne oluyor ki? Yani bizim elimizde değil ki elleane tevekkel ala Allah'a tevekkül etmeyelim. Ve hedana Allah bize yollarımızı hidayet etti Yolumuzu gösterdiği yani yuvamıza nasıl sahip çıkacağız? Efendim ticarete nasıl yapacağız? Allah'ın yolunda nasıl yürüyeceğiz? Mevla bize yolumuzu gösterdi. Vela <gülüyor> ne? Bir de Mevla neyi gösterdi? Sabretmeyi. alama mâ azeytumûnâ. Sizin bize yapacağınız eziyetlere. Sizin yapacağınız eziyetlere Allah Celle Celaluhu nasıl sabredeceğimizi bildirdi. İşte Hz. Ali Efendimiz onu diyor. Kafir öldürmekle bitmez. Yanlış düzeltmekle bitmez. Biz öldürmeye yok etmeye değil. Ancak ve ancak iki günlük ömrümüzü kimsenin canına kimsenin malına kimsenin ırzına kimsenin şahsına dokunmadan işte Habil misali elimi kaldırmayacağım Sen katil olsan da Kabil ben katil olmayacağım Öldürülsem mazlum olurum efendim öldürürsen zalim olursun Dünya tarihinde Müslümanlar hiç savaş yapmadılar Evet Müslümanlar hiç savaş yapmadı Çünkü Bedir'de müşrikler saldırdı Uhud'da onlar saldırdı. Medineyi Münevvere'den 3 kilometre. 480 kilometre onlar geldi. Hendek'te Müslümanlar Hendek kazıdılar. Bütün savaşlarda Resulullah Mekki'yi Mekke'yi fethetti. Onların artık anlaşma yaptıkları halde anlaşmayı bozdular. Resulullah Efendimiz Mekke'yi fethetti ama fetihte Resulullah kimseyi öldürmedi. Bizde fetih vardır işgal onlardadır. Yani girdikleri toprakların milletin evini, barkını, yurdunu, çoluğu, çocuğu kesmek, asmak, yok etmek İslam tarihinde kesinlikle böyle bir şey yok. Ama küfür o alemin tarihinde bir e, Fransız araştırmacı, tarihçi e, Osmanlı'yı araştıracakmış. O, oradaki bir tarihçi de demiş Osmanlı ile ne uğraşıyorsun yani dinci adamlar. Git Amerika tarihini araştır. O da net olarak diyor ki Amerika tarihi 38-40 milyona yakın yerli halkı öldürmüş. Adamlar dışarıda gitmiş, oradaki halkı öldürmüş. Kan nehri, onların kanları toplansa gemiler yüzer. Kan nehrine kurulmuş bir efendim toplumunda medeniyet mi aranır? Ne yine araştıracağım diyor Far Fransız tarihçi. Ama bunlar asırlar boyu aldıkları Yunanistan'ı bile, Bulgaristan'ı bile, efendim Hristiyan tebaları bile huzur içerisinde yaşatmışlar. İnsanlık göreceksen burada biraz insaf ya. İnsan kendi tarihine düşman olur mu? Kendi özüne düşman olur mu? Ve bu hazil kavm, ve tesubbu ahire hazil kavm evvelehum. Öyle insanlar gelecek ki sonradan gelen, efendim insanlar geçmişine söven soysuzlar olacak. Bunlar Allah'ın lanetine dücar olup imansız gidecekler diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam efendimiz bu tirmezidir. Hazreti Ali radıyallahu ümmeti hamse ace halle bihel bela. 15 tane işi yaparsa Allah bela gönderir. Onlardan bir tanesi de sonradan gelenler. İşte sahabeden sonra gelen Şia yapısı gibi hariciler gibi sahabeye sövüyor. İşte şimdiki dönem bakıyorsunuz Osmanlıya sövüyor soysuz adam. Yani ruhsuz herif. Ee, insan kendi ecdadına söver mi ya? Ama peygamber haber veriyor. Bunlar olacak diyor. Ve bu ahire hazil ümme. Sonunda gelenler evvelaha diyor. Geçmişine sövecek diyor. Biz yad ederiz. Ve ayeti kerimeyle ve e, vellezine cahu min badiyim. Sonradan gelen. Biz sonrayız. Sahabeye göre sorayız. Osmanlı'ya göre sorayız. Yekulüne Rabbena afirine Allah'ın bizi affeyle. Ve li ihvan ile lezine sebeguna bil iman. İman ile göç eden Osmanlı'yı, Selçuklu'yu, sahabeyi, bütün e, Abu ecdayı affeyle. Ve la tecal kılma fi kulübine kalbe gille lille zina'yı iman edenlere. Rabbena inneke raufurrahim. Ve ma lena ellenetik ala Allah. Ve kad hedelen sübüle. Ve len asbiranne sabrederiz alama azeyültümüne. Sizin yaptığınız eziyetlere de sabretmeyi biz... E, öğrendik dediler peygamberler, peygamberler yolu gösteriyorlar. Bir Allah'a tevekkül, iki kafirden gelen eziyete sabır. 19 Haçlı Savaşı efendim, e, o sabredildi, had bildirildi, huzur tesis edildi. Ve alellahi Allah'a fel ye tevekkeli mütevekkülün, tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. 13. ayette kaldık. Men aza carahu evresallahu darahu. Resulullah'ın Tirmizi'den rivayet etti. Bununla bitireceğim. aza kim komşusuna eziyet ederse evresallahu darahu. Allah onun yurdunu ona mirasçı kılar. Yani mesela devlet olarak da komşu devletine ülkemizde mesela zulmedenler var. Allah oraları ülkemize bütün küffar-ı alemi efendim Rabbim Celle Celaluhu'nun kudretiyle tasarrufunu İslam ülkelerine Rabbim nasip eylesin. Geriye kalan ömürlerimizi rızasına uygun son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Amin. Subhan rabbil aliyil ve hamdulillahi ellazi edana lihaza ve ma kunna linetedeyelelan hadanallah ve ssalatu ve selam ala Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecma. Ya Rabbi sana hakkıyla kul. Habibine hakkıyla ümmet. Ya rabbil Alemin yolunda nefes tüketmeye muvaffak eyle. Ee, rızana muvafık, farzıyla, vacibyle, sünnetiyle müstehapıyla, güzel dinimizi kamilen yaşamaya muvaffak eyle. Haramlardan, günahlardan, fıskı fucurlardan cümlemizi muhafaza eyle. Ve ilâ şerefin nebiyyi ve ali ve ashabihi ve meşâyihinel fâtiha. Allah'ım